Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hac suresinin 78. ayetinde Rabbimiz Hüve cetebâkum Buyurmuştu Sizi seçti siz e, cihad edin Hakkıyla Rabbinizin Dini için cihad edin Buyurdu zorluk Çıkarmadığını Bu dinin ve Allah'ın Cihad emrinin e, Yapılabilir yaşanabilir Olduğunu beyan buyurdu ama Bütün bunları biz Hüve ifadesinden dolayı Üzerimize aldık Allah Seçti Ümmeti Muhammed'i seçti. Ümmeti Muhammed'in nazlanma hakkı yok. Ümmeti Muhammed'in kenara çekilme hakkı yok. Batıl blokunun karşısında Ümmeti Muhammed hakkın temsilcisidir. Hakkın temsilcisi de hakka hizmette kıyamete kadar devam edecek dedik. Burada Rabbimizin bu seçmişliği ile ilgili olarak bir alt başlık açmamız lazım kardeşlerim. O alt başlık şudur. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki daha önce Allah İsrail oğullarını seçmiş. İsrail oğullarının diğer ümmetlere karşı böyle bir üstünlüğü olmuş onlar da Allah'ın onları seçmesinin gereği olan ve doğal sonucu olan ümmet şuuru ile o görevi yerine getirmeyi beceremedikleri için Allah onları Seçilmiş ümmet oldukları halde itilmiş ümmet yaptı. Bunu da biraz sonra dinleyeceğimiz ayetlerden anlayacağız. Allahu Teala ümmeti Muhammed'in kulağına döküyor. Hem Allah seçecek, şereflendirecek hem de ümmet olarak bunun kıymeti bilinmeyecek sonucu Allah'ın bu nimeti almasıdır. Ve hesabını sormasıdır. Burada arkadaşlar Duhan suresinin 32. ayetinde Bakara suresinin 47. ayetinde El-A'raf suresinin 137. ayetinde allah Teala çok Açık herkesin anlayacağı bir dille Beni İsrail'i Yani Musa Aleyhisselam'ın kavmini Üstün Seçilmiş bir ümmet yaptığını Ama onların Buna nankörlük ettiklerini söylüyor Ve lekad iktarnâhum ilmin Alâ l'âlemîn Ve Onları seçtik. Huve citebaküm kelimesine benziyor bu. Onları seçtik. Ala ilmin bir bilgimize bağlı olarak. Alel alemin. Bütün dünyadan farklı biri olarak seçtik onları. Ya beni İsrail. Ey İsrailoğulları. Üzkuru nimeti yelleti enamtu aleykum. Size verdiğim nimetleri hatırlayın. Ve enni favvaltukum alel alemin. Sizi bütün alemlerden üstün tutmuştuk bunu unutmayın. Bakara Suresi'nin 47. ayet. Ve awrasnal qaumen allazina kanu yastad'afuna masharik al-ard bi barakna Şu mübarek yap yer yaptığımız toprağın doğusunda batısında eziyet gören adamlara nihayetinde bir rol verdik yani beni İsrail'e. Ve temmet kelime rabbikal husna ala benni İsrail bima e. Onların içinden sabredenler sayesinde Allah'ın güzel vaadi onlara gerçekleşti. Konu şu kardeşler. Şimdi biz ümmeti Muhammed'in hac suresinin 78. ayetinde ümmeti Muhammed'in büyük meziyetlerle seçildiğini, insanlığın son gemisi olduğunu konuştuk. Böyle Rabbimiz bizi ihtiyar etti, beğendi, ümmeti insanlığın bekçisi olarak tayin buyurdu dedik. Ama burada unutmamamız gereken bir şey var. Bu ilk defa olmadı. İsrail oğullarına yaptı bunu Allah. O İsrail oğulları Bunca büyük bir seçilmişlik, Allah'a bu kadar yakın olma fırsatını teptiler. Kur'an-ı Kerim nimetlerimi sayın diyor. Başka ayetlerde de, bu en çarpıcı üç tanesini ben burada zikrettim. Başka ayetlerde de Allahü Teala bu nimetleri sayıyor. Mesela 1, 3, 10, 20 değil, pek çok peygamber onların ailesinden geldi. Adeta peygamber ailesi gibi oldular. Kitaplar geldi onlar için. Allah onlara hüküm verdi. Yani bir saltanatları oldu, devletleri oldu. allah Teala onlara toprak hakimiyeti verdi. Ve allah Teala onlara hiç kimsenin akıl edemeyeceği, onların bile beklemeyeceği kadar yardımlar yaptı. E ordusunun boğulması, Firavun'un boğulması Allah'ın en büyük yardımı. Hayal etmeyecekleri şeyleri gözlerinin önünde gördüler. Kurak bir çölde kaldılar. 12 kabile orada susuzluk çekiyorlardı. Musa Aleyhisselam'ın çok küçük bir mucizesiyle onlara bir e, asasını vurmasıyla bir yığın su pınarı çıktı. Gözleriyle gördüler. Her gün mennü selva indi. Bunları yediler, içtiler. Bu bütün bu nimetlere sonunda nankörce cevap verdiler. Aslında onlar bu nimetlerin yani Allah'ın onları emanetinin bekçileri olarak seçmiş olmasının kıymetini bilselerdi onlar seçilmiş ümmet olarak kalacaklardı. Seçilmiş ümmetken gayril magdubi aleyhim ümmet oldular malifatihada okuduğumuz gayril magdubi aleyhim gazap edilmiş ümmet oldular nankörlüklerinden dolayı kitabımız Kur'an'ımız onların bu sürecini çok uzun uzun anlatıyor diyebiliriz ki ashab-ı kiramı anlatan ayetlerden çok onları anlatan ayetler var çünkü negatif olarak onlar bilindiği zaman Doğru olan, pozitif olanın bilinmesi daha kolaydır. Daha mübarek. Bu sebeple biz ümmeti Muhammed'in insanlığın son gemisinin kaptanlığını kimden devraldığını ve neden onlardan intikal ettiğini bilmek zorundayız. Kardeşlerim, Şimdi Fatır suresinin 32. ayetini okuyacağız. Bu ayet tam anlamıyla tüylerimizi heyecandan diken edecek bir ayet. Arapça bilmenin gerekmediğini zannediyorum. İman etmek benim kitabımdır Kur'an diye samimi bir şekilde söylemek bu ayeti anlamak için yeterli. Ayeti beraber okuyalım. Sizler izleyin, ben okuyayım. Sonra mealine dönelim. Ayetteki inceliklere Bakalım. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك Hüa Fazlul Kebir. Thumma avrathna al-kitaba, ladin astafina min ıbādina, f'minhum ẓālmu l-nefs, u'minhum muqtaṣd, u'minhum sabīkum bil-qayrat, b-iẓnillāh. Zalikah Hüa suresinin otuz ikinci ayet. ثم daha sonra demek sonra anlamında evrethna <gülüyor> mirasçı yaptık el kitabı kitabı Allah'ın kitabını elzini stafayna min <gülüyor> ibadina kullarımızdan seçtiklerimize evrethna <gülüyor> Türkçe'de bildiğimiz miras kelimesiyle ilgilidir. Mirasçı yaptık. Bundan ne anlaşılıyor? Bunun önce bir sahibi varmış demek ki. <gülüyor> Bunu önce sahiplenenler vardı. Ama, kaybettiler bu hakkı. Sümme, اَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْلَفَيْنَا min عِبَادِنَا Kullarımızdan, seçtiğimiz, seçtiğimiz, birilerine bu kitabı emanet ettik. Kur'an'ı. Yani, Kur'an ümmetine. Kim bunlar? فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ nefsi Çok dikkat ediyoruz kardeşler. Bu, mirasçı yaptıklarımız, yani ümmeti Muhammed, 3 gruptan oluşuyor. Kendine zulmedenler, feminhum zalimul li nefsi, kendisine zulmedenler. O minhum muktasit, eh şöyle böyle olanlar. O minhum sabiqun bil hayrat ibiznillah. Ve Allah'ın izniyle hayırda yarışan kullar. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ İşte bu seçilmişlik var ya, büyük iyilik budur. Toplu mana vereyim. Sonra kitabı kullardan seçtiklerimize varis mirasçı yaptık. O seçtiklerimizden bir kısmı kendilerine zulmedenlerdir. Bir kısmı eh orta halli olanlardır. Bir kısmı da Allah'ın izniyle iyi işte yaraşanlardan oluşur. Büyük kazanç lütufta, ikram da budur zaten. Kardeşlerim burada büyük hakikati konuşacağız. Ümmeti Muhammed'in ne olduğunu konuşuyoruz. Bizden önce İsrail oğulları vardı. İsrail oğulları bu emanetin kıymetini bilmediler. Allah onlardan aldı emanetini. Muhtaç değildi onlara çünkü Allah. Daha sonra ümmeti Muhammed geldi. Başında peygamberleri ümmetin şahitleri olmak üzere Allah bu emaneti ümmeti Muhammed'e teslim etti. Hakkın kıyamete kadar bekçisi olacaklar. Ancak ayetler hem bu okuduğumuz ayetler hem de Kur'an-ı Kerim'in onlarca diğer ayetleri, önceki emanetçilerin hatalarını ve yanlışlıklarını hep ümmetin gözü önüne koyuyor. Nasıl? Hani, huve semmâkumul muslimîne min kablu, önceki kitaplara bile Muhammed ümmeti diye yazmıştı Allah, Müslüman olacaklar diye böyle bir isim koymuştu. Şimdi de önceki emanetçilerin hatalarını ve hainliklerini göz önüne koyuyor Allah. Adeta onlara asıl sağlam bekçilerin adını vermişti. Şimdi de ayak kayacak bu emanetin kıymetini bilmeyecek hatalar nelerdir? Şimdi de onu söylüyor allah Teala. Burada kardeşlerim, Hepimizin nefeslerini tutup tefekkür etmesi gereken hassas bir nokta var. Şu ayet: "Sümma urasnal kitabe'llezine istafeyna min ibadina" Bu ümmeti Muhammed'in görev belgesi, sertifikasıdır. İnsanlığın emanetini sırtında taşıdığın belgesidir. Görev yetki belgemiz bu bizim. Bu zaten ayetten anlaşılıyor. Sümme E kitabı, kitabellezine aslafeyne Kitabı Seçtiğimiz kullara emanet ettik Allah. Bu zaten görev belgesi olduğu belli. Bunu vurgulamam da gerekmiyor benim. Vurgulamam gereken bir şey daha var. mümin kardeşlerim Kur'an ümmeti ümmeti Muhammed'in gençleri tehrif edilmiş Hristiyanlığın papaz ve din adamı sistemini yok sayan nesil şu ayete bir bakınız fe minhum zalimun nefsi Burada bu kitabı emanet ettiği üç kategoride insan zikrediyor Allah. Kendisine zulmedenler, eh şöyle böyle olanlar ve Allah'ın iyi kulları, İyi kulların Ebu Bekirleri gösterdiği belli bir şey. Allah'ın dostlarını gösteriyor. Ve minhum muktasid orta halli durumda olanlar, o da belli. Şu zalimun li ne demek biliyor musunuz? Kafir değil o kadar. Kardeşler bir daha bakınız. Sümme avrasnel kitâbel lezî nastafaynâ min ibadina. Kullarımızdan seçtiklerimize bu kitabı emanet ettik. Femin <gülüyor> hum o kullarımızdan bazıları Zalimun li nefsi Kendine Zulmeden niteli, Kendine zulmetmesi ne demek insanın? Yani cehenneme girecek işler yapıyor demek Böylece kendi kendine zulmediyor Zalimun li nefsi Kendi kendine zulmediyor Şeriatımızda Zalimun li nefsi demek Kafir değil Ama diğer bir sürü günahları işleyen adam demek Kafir değil o kadar Kafir olsa zaten liste dışı kalacak. Ümmeti Muhammed'in gemisi bu bahsettiğimiz Allahu Teala'nın son gemisinin kaptanlığı insanlık için çıkarılmış olan bu ümmetin önderleri üç gruptan oluşuyormuş. Feminhum nefsi. Kendisine zulmedenler. Yani çok günahkarlar. Eminum muctesid o kadar günahkar olmayan farzları yerine getirenler haram içki içmeyenler alkol yemeyenler içmeyenler faiz yemeyenler. Eminum bir de çok muhteşem bir şekilde Allah'ın izniyle çalışıp gayret edip yarışanlar. Zalik huvel fadlul kabir. Şimdi dikkat ediniz kardeş üstteki siyah puntoda Karanmış bölgede emanetçileri sayıyor. Allah'ın kulları. Altta da bunlar kazananlar Allah'ın lütfunu yakalayanlardır diyor. Şu üç isme dikkat edin. Bu ümmetin alkole bulaşmışları bile bu ümmet davasının sahibidirler. Hocaların işi değil bu iş. La ilahe illallah diyenin çalışma belgesi. Allah'a davet sorumluluğu. Ümmeti Muhammed'in iffeti, izzeti, ahlakından meskul olma belgesidir bu. Bu ümmetin sarhoşunun faizcisinin bile Allah için çalışmak görevlisi olduğunun belgesidir. Zalimun nefsi Kendine zulmettiği halde, Zalikuhu'l fadl'ul kebîr. Allah'ın en büyük insanlarından biri olan ümmeti Muhammed'in gemisinde görevli tayfadan olmak bu ümmetin sarhoşlarının bile hakkıdır. Kıymetini biliyorsa eğer. Muharref Hristiyanlıkta ve Yahudilikte neskedilmiş o dinlerde din adamı diye biri vardır. Onlarda toplumun gidişatından sorumluluğu din adamlarına havale etmek vardır. Bu ümmette ise herkes dininin adamıdır. Ücret karşılığı değildir bu ümmette hizmet. Bir ücret vardır ama o ücret Allah'tan alınan cennet ücretidir. Ümmeti Muhammed'in farkını konuşuyoruz. Şimdi kardeşlerim, bugün, Ümmeti Muhammed'in, bulunduğu coğrafyadaki, dertleri, sıkıntılarını, bir de, bu gözle tefekkür etmeye çalışalım. Ümmetin yükü, alimlere, alimlere, Vakıf kuranlara ve benzerlerine havale edilip, rakamsal olarak da olsa, milyarı bulmuş bir kalabalığın sorumluluğunu, on tane alime bırakıp, giden ümmetin başarısızlığı, veya mevcut durumu bir Çanakkale kabul edip, kazması küreği nesi varsa alıp cepheye gitmesi halinde ümmetin nasıl büyük bir zaferle anlını dik tutacağı ve Allah'ın rızasını kazanacağını düşünelim bu görev serfikası ümmeti Muhammed'den olan herkesin çalışma belgesidir sadece sadece şuradaki min ibadina abd kelimesinin çoğuludur min ibadina kullarımızdan bazılarını Allah buyuruyor kulu musun Allah'ın ona bakacaksın kulu musun Allah'ın sarhoş bile olsan zinaya bulaşmış bile olsan günün birinde Şimdi Allah'ın kulu olduğunu itiraf ediyor. Bununla övünüyor musun? Önemli olan bu. Öyleyse eğer sen bu ümmetin zâlike huve'l fadlul kebîr diye Allah'ın karşımıza koyduğu büyük müjdesini almış ve Fatır suresinin 32. ayetiyle müjdelenmiş mü'minsin. Yeter ki, ümmetinin toprağında kan aktığı zaman, ümmetinin mukaddesatı tarumar edildiği zaman, senin o gece uykun kabusa dönüşsün. Dert et ümmetine. Kardeşlerim, İlimle, amelle, takva ile yoğrulmuş olanlar buradalar. وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ bil اللّٰهِ Onlar belli zaten. Namaz kılıp faize bulaşmamış, oruç kaçırmamış, hatta nafile oruçta tutmuşlar. وَمِنْهُمْ muktasit zaten. Benim gibilere bile yer var. Üstelik de kardeşlerim, hepimizin içinde, Çağlayanlar gibi umut coşturan bir ustup var ayette. Bu emaneti Ebu Bekir gibilere devrettik. Sonradan gelenlere de bir miktar pay verdik demiyor Allah. Kullarımızdan seçtiklerimize verdik diyor. Günahkarlarıyla başlıyor. Musa aleyhisselama sen git Rabbinle savaşın biz burada seni bekleriz diyen Beni İsrail'in farkıyla sarhoşları bile ümmetin yükünü taşıyan ümmeti Muhammed'in farkıdır. Fatih Suresi'nin 32. ayeti. Onun için bizim din görevlimiz değil. dinine hizmeti ibadet bilen, mümin olmanın gereği olarak bilen, bütün müminlerimiz vardır. Camimizde, namazımızı kıldıran özel görevlimiz olur. Çocuklarımıza Kur'an tedris eden görevlilerimiz olur. Ama bu ümmet, dininin geleceğini, Ümmeti Muhammed olmanın ağır yükünü, hoca diye bir gruba havale edip, kendisi Kudüs sokaklarında, kuyumculuk yapan Yahudi tüccarı gibi düşünemez dinini. O, Musa Aleyhisselam'dan sonraki Yahudilerin taktiğiydi. Bu ümmetin taktiği ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cesedini bile gömmeyi bırakıp önce ümmetin derdiyle ilgilenen Ebubekir'in anlayışıdır. Biz ümmeti Muhammediz. Olduğu gibi farkız. Burada kardeşlerim bu 32. ayeti zannediyorum Arapça bilmeye ihtiyaç olmayacak kadar rahat Anlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi bu, zelike هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ ifadesi. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ İşte büyük iyilik budur. Buyurduğu Allah'ın hangisi? اَوْرَسْنَ kitap? Size ümmetin kitabını emanet ettik. Çok Rabbimden haya ederek, haya ederek, ama iyi anlaşılsın diye, hani gençler de dinliyor, çocuklar dinliyor, iyi anlasınlar diye söylüyorum. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْدُ kebir, Şu büyük iyilik buyuruyor ya Allah. Ne o? el الْكِتَبُ اَلَّذ۪ينَ اصْلَفَيْنَا مِنْ اَبَادَنَ Seçtiğimiz, beğendiğimiz kullardan yaptık sizi buyuruyor ya. Yani. Bunun Türkçesi biliyor musunuz? Adam yerine koyduk sizi. Demek işte Türkçe. Böyle değil ayet. Çok böyle Anadolu delikanlısıca, anlaşılsın diye adam yerine koydu Allah el fadlül kebir bu ümmeti Muhammed'sin be Muhammed aleyhisselamın kaptan olduğu bir geminin tayfasısın sen şereftir bu Allah'tan zelike hu el fadlül kebir muhteşem bir iyiliği allah Teala'nın kullarına ama kardeşlerim bu zelike hu el fadlül kebir Şimdi bu yaşadığımız kaos Ümmeti Muhammed'in O cendereden çıkıp bu cendereye girdiği Şu çetrefilli günlerimizde Anlaşılmıyor olabilir Zor anlaşılıyor olabilir Bu Thümme Avrasnel Kitab Ayeti Yani Ümmeti Muhammed'in Önceki Beni İsrail'den insanlığı omuzlama görevini devralması, miras alması olayı, Fatır suresinde geçiyor. Biz Fatır suresinin 32. ayetini sadece bu olaydan dolayı aldık. Şimdi, Fatır suresinin, 29. ayeti ile 35. ayeti arasındaki ayetleri okuyacağız. Neden? Vakit doldurmak için değil. Bu kitabı emanet ettik buyuran ve bunu bize bir lütuf, bir ihsan olarak gösteren, Hocalarımızın, alimlerimizin sabahlara kadar medreselerde ders yapanların, sabaha kadar teheccüdde namaz kılanların, cephelerde cihad edenlerin zaten kazandığı belli. Günahkarlarımıza bile Allah'ın lütfunun kapısını açan bu ayetin. Bu sancağı taşımayı sarhoşlarına bile Allah'ın lütfediyor olması. Günahların herhangi bir şekilde işlenmiş hataların sen bu ümmetten olamazsın değil, bu ümmetin şerefli bir savunucusu mücadele olamazsın bile deme nedeni olmadığı, herkese Allah'ın sen de gel tut buradan dediği şu Fatır suresinin 32. ayetini bulunduğu ayet kümesi içerisinde okuyalım. Ayetler bir küme küme oluyorlar, grup grup oluyor yani bir anlam bütünlüğü olan bir ayet grubu oluyor. Onu yukarıdan aşağıya kadar aldın mı bir konunun içinde kalıyor bu ayet. Tek başına aldığın zaman da o tek başında anladığın manayı veriyor sana. Şimdi kardeşlerim Fatır suresinin 29 ile 35. ayetleri arasındaki ayetleri buyurun beraber dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yetluna kitabellahi <Sessizlik> Allah'ın kitabını okuyanlar. O akamussalâ <Sessizlik> namaz kılanlar. O enfeku mimma razaqnahum sirran ve alaniyeten. Onlara verilmiş rızıktan gizli açık sadakalar verenler onlar yarcune ticareten lentebur hiç zarar etmeyecekleri bir ticaret yapıyorlar liyuvaffiyehum ucurehum onlar hak ettiklerinin karşılığını alacaklar ve yezidehum min fadli üstelik Allah'tan daha fazlasını alacaklar hak ettiklerinden fazlasını alacaklar neden? İnnehu, çünkü Allah, gafurun, çok mağfiret buyurur, şekurun, yapılan işlerin kıymetini bilir Allah. Kullarının, yaptıklarının karşılığını verir. 29. ayet, ama, zincirin gerisine doğru gittik, Kur'an okumayı namazı ikame etmeyi Allah için infakta bulunmayı ve Allah'la yaptığı ticarete umut bağlayanları Allah'ın kendilerine hak ettikleri ecri ve daha fazlasını vereceğine söz verdiği kulları diye bir grubu var Allah'ın. Bunlar böyle bir potanın içerisinde bulunuyorlar zaten. Bu bir başlık. Devam ediyor. Peygamber Aleyhisselam'a hitap ediyor. Velzi ohayna ileyke minel kitabi. Sana indirdiğimiz bu kitap var ya ey peygamber. Huvel hakku. O haktır. Musaddikan lima beyne yedi kendinden önceki inen kitapları da doğrular. İnna Allaha bi la lahabirun basir. Allah kullarının izleyicisidir. Görüyor onları. Nereden geldik? Kitap okuyan, Allah'ın kitabını okuyan, namaz kılan İnfak eden, Allah'la yaptığı ticarete umut bağlayanlar, Ey peygamber, Bir de biz sana bir kitap verdik. Bu kitabın niteliği böyledir. Ve biz, Bu kitabı, Okuyup anlayanlar, Ve bu kitaba itimat edip, Allah'la yaptığı ticarete güvenenleri iyi biliyoruz. Sonra biz, 32. ayete geldik. Sümme evresnel <Sessizlik> kitabellezîn asdafeynâ min ibâdina. Bu şartlarda biz bu kitabı kullarımızdan bir kısmına emanet ettik. Allah'la yaptığı ticarete umut bağlamayan, bu mirasta pay almak hakkına sahip değil demek. Tıpkı, Namaz kılmayan gibi, Allah için verme zevkine ulaşamayan gibi. Sûnna ursna al-kitâb al min ıbdâdîna, fâminum zâlîm unl-nabsi. Onların bir kısmı günahlara boğulmuş tiplerdir. O minimum muhtasid ve bir kısmı da orta hallidir ve minimum sabükum bil-qayratibi iznîlla. Bir kısmı da yarışa katmış gitmişlerdir. İşte asıl büyük lütuf budur. İki nokta. Nedir lütfun ya Rabbi? Ta Kur'an okuyup namaz kılan, Allah için açık gizli infak eden, Allah'la yaptığı ticareti umut bağlayanlar, Allah'ın gafur ve şekur olduğu için günahlarını mağfiret edip, yaptığı iyiliklere sevap yazdığı kulları, Sonra da siz madem böylesiniz bu Kur'an'ı size emanet ettim, bu ümmet size emanettir dediği kulları, günahkarlarının bile din adına çalıştığı, gayret ettiği, takatı kadar iş yapmaya çalıştığı ortam, büyük bir fazilet kaynağı. Sadece şu ümmeti Muhammed'ten olmakla, kendisini farklı görenlere, Allah'ın fazlı, iyiliği, lütfu ne? Cennat-u adnin, Adın cennetleridir. Adın cennetleridir. 33. ayet. Adın cennetleri. Uhud şehidi Hamza'nın cenneti. Bu ümmet benim ümmetimdir diye. Allah'la yapılmış pazarla lentebur zarar etmez ticaret olarak bakan olaylardan etkilenmeyen durduğu yer Allah'ın baktığı yer olduğu için ne kadar dönerse dönsün dünya başı dönmeyen mümin cennet-u adnin adın cennetlerini Allah'tan ödül olarak alacaktır يدخلونه, o cennete girecekler yhallawna fiha min asabira min zahabim wa altından mücevherlerden bileziklerle donatılmış olarak yaşayacaklar. ve libasuhum fiha harir orada ipek giyecekler. ve kardeşlerim bütün bu dersi bir önceki dersi ve bu dersi yapma nedenimiz olan ayet Ta batıl hak diye bir ön söz yaptık. İslam'ı neyle simgeleriz diye bir soru sorduk. Ümmeti Muhammed nereden geldi, nereye gitti? Yahudi'den, Beni İsrail'den bunu nasıl devraldık, niye devraldık? Onu konuştuk. Bu ümmet diye bir derdi olup, kendisini buna göre kotaran Müslümanın, Allah'ın seçtiği bir görevden dolayı, beni Allah, seçti, bu ümmetten oldum, bu bana cihadı gerektiriyor, vesaire diye tefekkür eden müminin, adın cennetine gireceğini söyledi, Fatır suresinin 33. ayeti. Elhamdülillah, şehitlere vaat ettiği şeyi Allah bize vaat ediyor. Sadece bu ümmet diye derdi olduğu için Müslümanın, fakat ben bu ayetleri başka bir sonuca ulaşmak için okuyorum hep. Şimdi bugün ne kadar Müslüman perişan olmuştur diye bir soru sorsa birisi de. Kafadan 500 Müslüman ölmüştür bugün şurada burada dense çok zor yalancı çıkması. 500 azdır bile belki. Güvercinler Müslümandan daha çok can güvenliğine sahip. Hangi derdimizi saysak diye liste bile oluşturamıyoruz. Nereden başlayacak? İç sorunlardan mı? Dış sorunlardan mı? Afetlerden mi? Düşmanlıklar nereden başlayıp nereden devam edeceğimizi bilemiyoruz. Kardeşlerim, ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرُ olarak, adın cennetlerine girdiğinde müminler, ne olacak biliyor musunuz? Fatır suresinden devam ediyoruz, 34. ayetinden. Şöyle koltuklarına gerilecekler, sağına soluna bakacaklar, ilk tepkileri ne olacak biliyor musunuz? وَقَالُوا e orada müminler adın cennetine giren اَلَّذ۪ينَ اصْطَفَاهُ مِنْ عَبَادِنَا Seçtiği kulları var diye Allah'ın. Onlardan adın cennetine girenler şu ümmetin zalimun linefsi günahkar müminleri bile. Onların bile ümmet adına çalışıyor olduğu için ümmet diye bir derdi olduğu için Allah'ın lütfuyla, fazlıyla, adın cennetine girdiğinde onlar, koltuklarına gelicekler, Elhamdülillah, Elhamdülillah diyecekler, Ezhebe annel Ya Yahu şu dertsiz cenneti Allah bize gösterdiye. Elhamdülillah diyecekler, Elhamdülillah, İnne rabbana el-gafurun şekur. Bizim Rabbimiz. Ne çok mağfiret ediyormuş meğer ki. Ne kadar da karşılık veriyormuş kullarına diyecekler. Ellezî o Allah ki ahlena dâra'l-mukâmeti min fadlih. Lutfetti de şu ebedi yurdumuza kavuşturdu bizi. La يَمَسْسُنَا فِيَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسْسُنَا فِيَا لُهُبٌ Ne bir yorulmak var burada, ne de başımız bir dert görecek. Baş ağrısı da yok, kol ağrısı da yok. Kardeşlerim, bu ümmet Allah'tan bela isteyen bir ümmet değildir. Bela istemeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yasaklıyor. Allah'tan bela istemeyin buyuruyor. Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Ama Elhamdülillahi'llezî ezhebe 'annal hazan Adin cennetinde söylenecek. Gerçekçi olmak lazım. Bu dünyanın varlığı oturup Elhamdülillah dersiz bir dünyadayız deme yeri değildir. Gerçekçi olmak lazım. Düşmandan sıyrılırsın sağlıktan kurtulamazsın. Ondan sıyrılırsın ailenden kurtulamazsın. Kurtuldun ecel gelir. Ucunda ecel korkusu olduğu sürece dünya rahat yeri değil. Dünyada muhakkak bir sıkıntı olur. Çok keyif bile bir sıkıntıdır dünyada aslında. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hezen deme yerine kadar mümin ümmet şuuru ile yaşar. Becerebilirse bu ümmet şuurunu kazanır. Beceremezse birinci dersimizin başlığına dönebiliriz. Bu dünyaya benim geliş tarihim bellidir. 1960. Şeytanın geliş tarihi de 19.060 senedir herhalde. Ben 1960 yılından beri, şu kadar senedir, yarım asırdır, tecrübe biriktiriyorum. İblis ise batıla yatırım olarak binlerce senedir tecrübe biriktiriyor. Beni Allah'tan ve cennetinden koparmak için iblis büyük bir birikimle ve tecrübeyle ve çevre ile destekli olarak çalışıyor. Ben, Rabbimin kitabına Fatır suresine, Hac suresine sığındığım zaman, onun yanına yanaşamayacağı kadar büyük bir birikim ve servete sığınmış olurum. Allah'a sığınmış olurum. Ve kesinlikle mağlup olmam. Hac suresine sığınmadığım zaman, sembolik olarak sure ismi veriyorum, Fatır suresine sığınmadığım zaman, kendi plan ve projeme güvendiğim zaman, eğer böyle bir hata işlersem, kendi bindiğim dalı bile kesmiş sayılırım. Çünkü benim enerjim Kur'an'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bana sunduğu müjdelerdir. Onun adına nasıl bütün batıl birikip ona dosya hazırlıyorsa, Rabbim de Kur'an'ında ve peygamberinin lisanında bana yardımcı olacak kurtarıcı işaretler hazırladı. Geleceği Allah'tan tanımakla, öğrenmekle, şeytana hizmet eden ajanslardan öğrenmek arasındaki fark budur kardeşlerim. Bu ümmet strese girmesi gereken bir ümmet değildir. Çünkü o ma ja'ale aleikum min haracu. Çünkü Allah bu ümmete çalışma programında kaldıramayacağı bir şey yüklememiştir. Sadece çok fazla keyfe düşkünlük hastalığı bu sonuçları getirmiştir karşımıza. Bugün bir kere daha inşaallah imanımızı tazeleme fırsatı bulduk. Bir kere daha birey olarak ben değil, ümmetimin içinde bir mümin olduğumu öğrendim. Adımı Allah'ın ben doğmadan koyduğunu öğrendim. Bir kere daha va'tusmu billah. Allah'a sarılın diyen Kur'an'ı hatırladım. Bir kere daha. Bütün bloklaşma ve cepheleşmeye karşı dünyada huve mevla'kum sizin sahibiniz Allah'tır diyen ayeti duydum. Bu ayetler Şehitliği bir şerbet gibi içen, Sahabe neslini yetiştirdi. Aynı ayetler bugün, Bizim karşımızda. Biz de bu ayetleri dinliyoruz. Bizi de, Rabbimiz, Bu ayetlerin muhatabı yaptı. Ve bugün, Bugün, Elimizi kaldırsak, Gökte, Gökte, aya tutacak kadar, büyük ve yüksek bir umutla Allah doldurdu bizi, ve minhum zalimun nefsihi bile, bu ümmetin, yükünü taşıyabilecek insanlar olarak, kabul buyurduğunu, Fazlı Keremiyle böyle lütfettiğini, bize ilan etti Allah. Hristiyanlardan ve Yahudilerden sıyrılıp, dinin kaymağını din adamlarına yedirip, kendisi de geri kalanlarından dindar olarak geçinen, muharref din mensupları değil, peygamberinin sofrasına oturacak kadar, Allah'a yakın olma şansı yakalamış nesil olduğumuzu, ve bu kalitede Allah'ın din emanetini taşıdığımızı, Kur'an'dan öğrendik. Hiç kimsenin tahminlerinden filan çözmedik. Bizzat Kur'an'dan öğrendik. فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِ Kendini cehenneme hazırlayan zalimleri bile Allah'ın seçilmiş kullarındandır. Ümmetin yükünü taşımak bakımından. O bile cihad etse, o bile infak etse, o bile o günahkar haliyle dinim ve davam dese, demek ki Allah'ın razı olacağı bir işi yapıyor. Ümmet olma kalitesiyle yaşıyor demektir. Ümmeti Muhammed farkı bu ümmetin farkını konuşuyoruz. Bu ümmetin farkı budur. Sen git Allah'la beraber savaşın. İnneha huna qa'idun diyenler sonuçta verin o emaneti diye bir sesle karşılaştılar. Sizi alemlere üstün kılmamış mıydık Allah diyor. Üz kuru ni'meti elleti enamtu aleykum ve enni faddaltukum alel alamin. Bütün alemlerden üstün yapmıştık sizi. Bunca nimetin karşılığı, git Allah'la sen savaş, biz burada bekleriz mi olmalıydı? Ama bu Kur'an'ı emanet alanlar öyle demediler. Ne dediler? Biz sana, İsrail oğullarının Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz ya Resulallah. Sürsen atını denize, peşinden geleceğiz, bilesin ya Rasulullah dediler. Onların peşinden gidenler de, biiznillah kıyamete kadar var olacaktır kardeşlerim bir şeye dikkat ettiniz mi hani dedik ki cennete adın cennetlerine hem de adın cennetlerine girdikten sonra elhamdülillahillezî ezhebe annel hazan inna rabbena leğafurun şekur demek var dedik hüznü bizim ölümümüze değil İsrafil Aleyhisselam'ın suğruna kadar uzattık. Hüznü, kederi. Ama dikkat edin, bundan bile bir saadet, bir neşe çıkarıyoruz. Değil mi bu hüznümüz Allah'la beraberdir? Bu bile bize tebessüm mesilesidir. Hamza'nın, Mus'ab'ın ve Şühedan'ın, Sümeyye'nin, Yaserin hissettiği şeydir bu. Resulullah için olsun. Allah yolunda olsun. Ölüm olsun. Değil mi Allah alıyor? Vermek hiç zor değil olsun. Kardeşler, Hacı suresinin 87. 78. ayetini ezberliyoruz. Ama bu ezberi Adımız soyadımız olsun diye ezberliyoruz. Biraz daha gayret ediyoruz. Mirasçısı olduğumuz ümmet şerefinin bize intikal töreninden söz eden, Fatır suresinin 29. ayetinden 35. ayetine kadar ezberliyoruz. En kederli zamanlarımızda bile, Herkesin matem tutmak için bir sebep ve bir bahane oluşturduğu bir zamanda, Elhamdülillahillezi ezhebe annel hazen demek var. O güne kadar bıkmam, usanmam diye parolamızı tekrar etmek için bu ayetleri de ezber yokuşuna tırmanıyoruz. Bunları sonra namazlarda okuyoruz. Toplantılarımızda okuyoruz. Mutlu olduğumuz zamanlarda okuyoruz. Hüzünlü olduğumuz zamanlarda okuyoruz. Bir daha da batılın bütün ordularıyla karşımıza dikilen iblisten korkmamıza gerek kalmadığını anlıyoruz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.